بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 ve kul muhtase bid'ah ve kul bid'ah dalale ve kul dalale fi'nar ve ba'du muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri el esmaul husna derslerimize devam ediyoruz bugün itibariyle el hakku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 ...on yerde zikredilmiştir. Allah bu ismi... ...El-Hakku ismini... ...on yerde zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle... ...Yunus Suresi... ...32. Ayet-i Kerimesinde... ...Fezalikumullahu... ...Rabbukumul Hak... İşte bu sizin... ...hak olan Rabbiniz... ...Allah'tır. Femâdâ ba'del haq... ...illâ dalâl... ...haktan sonra ancak... ...dalalet vardır fannâ tusrifûn öyleyse neden saptırılıyorsunuz Yine Allah azze ve celle hac suresi 62. ayeti kerimesinde venike bi ennellâhu huvel hak işte böyledir çünkü Allah haktır ve enmâ yedûnâ min dûnihi huvel Allah'tan başka taptıklarınız ise batıldır ve enellâhu huvel aliyyukabir <gülüyor> Allah ali ve kebirdir ve Mü'minun suresi 116. ayet-i kerimesinde فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Hak, melik olan Allah, Hak'tır. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Allah kendisinden başka ilah olmayan yüce arşın Rabbidir. Mubin ismi kardeşlerim, El-Hak ismiyle bir yerde birlikte zikretmiştir Allah subhanahu ve teala. Nur suresi 25. ayeti kerimesinde يَوْمِ اِذِنْ يُوَف۪يهِمُ اللّٰهُ Hak ve وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ المبين. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın hak olduğunu bileceklerdir. Kardeşlerim el-hak, Allah el-hak'tır.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 Fiilleri ve sözleri haktır. Dini ve şeriatı haktır. Haber verdiklerinin tamamı haktır. Vaat ettiği haktır. Vaidi yani tehdidi haktır. Allah subhanahu ve teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kıldığı zaman bu manayı ikrar edercesine eder bir şekilde gece namazını açtığı zaman...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 Göklerin yerin ve bu ikisi arasındakinin her şeye hükmeden yönetensin. Walak al hamt, laka mülkü semaavi ve al ardi fihin sanadır. Göklerin ve yerin mülkü ve onların arasındakilerin hepsi sanadır senindir. Walak al hamt, sanadır. Anta nuru semaavi ve sen göklerin ve yerin nurusun. sun. Walak Hamd hamt, hamt sanadır. Ante melikus semavati vel ard. Sen göklerin meyerin hükümdarısın. Ve lekel hamd. Hamd sanadır. Entel hak Sen haksın. Ve va'duke hak Va'din. Va'detmen söz vermen haktır. Ve lika'uke hakkun. Seninle kıyamet günü karşılaşmak haktır. Ve kavluke hakkun. Senin sözün haktır. Ve'l-cennetu hakkun. Ve'l-naru hakkun. Cennet ve cehennem haktır. Ve nebiyyün hakkun. Nebiler, peygamberler haktır. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme hakkun. Ve <coughs> sa'atu hakkun. Kıyamet sa'ati haktır. Allahumma leke eslemt. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ve amant Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt. Sana tevekkül ettim. Ve ileyke anapt. Sana yöneldim. Ve bike khasemt. ''Senin için davacı oldum ve ileyke hakemd, sana muhakem oldum.'' ''Fagfir li ma kaddemtu ve ma akkart.'' ''Takdim ettiğim, daha önceki ve daha sonra işleyeceğim günahlarımı bağışla.'' bu ma asrartu ve ma ''Gizlediğim, maçağa vurduğum günahlarımı bağışla.'' ''Entel mukaddim ve entel muakhir, la ilaha illa art.'' Bu...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 Nisan suresi 26. ayeti kelimesinde Yüriyullahu li yubeyine lakum Allah size açıklamak istiyor yani şeriatını dinin kurallarını açıklıyor açıklamak istiyor Vayhdi yakumsun enel dinemin kablikum ve sizden öncekilerin yoluna ne yapmak erdirmek istiyor Vayatu ve aleikum ve sizin tövbelerinizi kabul etmek istiyor Vallahu alimun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 Dalik bi ennellaha huvel hak. Allah haktır. Ve anma yed'un men dunhu huvel Ve Allah'tan başka ibadet ettikleri ise batıldır. Ve ennellahu huvel aliyül kebir muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyük olandır. Yani Allah Azze ve celle onlara veya bizlere azametini ...ve sıfatının ne kadar yüce olduğunu açıklıyor... Subhanahu ve Teala. ''Hu el hakk haktır.'' <gülüyor> yani ''Hu-e el hak ...bi-hak al mabud bi-hakkin Allah Azze ve Celle hakkıyla ibadet edilendir.'' <gülüyor> ve yine ''La-ma'bud-e bi-hakkin sıva Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur.'' ''Allah zatında isim ve sıfatlarında kamil olandır.''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 Allah Azze ve Celle, <gülüyor> Hac suresi 61 ve diğer ayeti kelimelerinde bakın şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Danike bi Allah yulijul ve nahara fil Allah Azze ve Celle geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirendir. ve anna Allah basir. Allah işitendir, görendir."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 Allah azze ve celle'nin gökten yağmur indirdiğini görmedin mi? Fe tusbihu'l ardu muhtarra. Ve bu indirilen yağmurla yer yüzü ne olur? Yemyeşil olur. İnna Allah latifun habir. Allah kullarına karşı yumuşak davranan ve her şeyden haberdar olandır. Lahuma fi's semawati ve ma fi'l ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve innallaha lahu'l ganiyyu'l hamid. Allah ganidir hiçbir şeye muhtaç değildir hamittir övülmeye layık olandır Elem Allah ennallaha sahallalekum ma fil ard Görmedin mi Yeryüzündeki her şeyi Allah sizin emrinize verdi. Vel fulke fil bahri bi amrihi Gemi Allah'ın emriyle ne yapar? Denizde yüzer, akar gider.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 Umulur ki ne yaparsınız Allah'a teslim olursunuz Müslüman olursunuz. Fa in tawallu fa inna ma 'aleikal-bala Eğer yüz çevirirseniz Peygamber'e düşen, sana düşen nedir? Apaçık bir teblidir. Ni'met Allah'i yarifun e Allah. Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Thumma yunkirunu ho yunkirûne ha, ve aktharuhumul-kafir.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 yetmez. Allah diyor ki Neml suresi 62. ayeti kerimesinde emmen yucibul muhtarra iza da'ahu. Dua ettikleri zaman küt, e, dara düşenlere kim icabet ederdir? diyor. Ve e ve başa gelen kötülüğü kim kaldırır? Ve jacalukum hulefae'l ard ve sizleri yeryüzünün halifesi kılan E ilahum Allah. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var?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 Kul aferaeytum, ma تَدْعُونَ min دُونِ Allah'tan başka ibadet ettiklerinizi bir görün diyor. اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرْرٍ Şayet diyor Allah bana bir kötülük dokundurmak istese. هَلْهُنَّكَ شِفَاتُ دُرِّهِ Onun diyor Allah'ın o zarar vermesini giderebilecek kimse var mı? Veya onlar yani o ilahlar bunu benden giderebilirler mi? o aradani bi rahmetin veya Allah bana merhamet etse veya rahmet etmek istese hel hunne mumsikatu onlar o putlar Allah'ın rahmetini tutabilirler mi kul hasbiyallah de ki Allah bana yeter aleyhi tevekkalul mutevakkilun tevekkül edenler de ona tevekkül ederler Allah azze ve celle mahlukatı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 ve gökyüzünü de bir bina, bina şeklinde kılar. وَسَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَا سُوَرَكُمْ Allah sizi en güzel şekilde ne yapmıştır? Yaratmış şekil vermiştir. وَرَزَغَكُمْ مِنَا تَيِّبَاتٍ Ve sizi en güzel şeylerle rızıklandırmıştır Allah Azze ve Celle. ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte sizin Rabbiniz Allah budur. فَتَبَارَكُ اللّٰهُ رَبُّ العالمين. Alemlerin Rabbi olan Allah.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 Size bir misal verildi. Onu çok iyi dinleyin. <gülüyor> Sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, len <gülüyor> Toplansalar hepsi bir araya gelseler bile bir sineği dahi ne yapamazlar, yaratamazlar. Asla. <gülüyor> Eğer o sinek gelse Onlardan bir şey kapıp gitse ne yapamazlar? Bunu ondan kurtaramazlar. Da'u fa talibu <gülüyor> vel İsteyen de aciz, istenen de. Ma <gülüyor> kadarullah haqqaqatre. Onlar Allah'a gerektiği gibi takdir edemediler. İnallahüle kaviyyü aziz. Allah kuvvettir, yücedir ve aziz olandır Allah subhanahu ve taala. Evet Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle kendisinin hak ve bin ilah olduğunu bu şekilde beyan etmiş ve kendisinden başka hak ilah olmadığını ve bunun dışındaki hepsinin batıl ve dalalet olduğunu beyan etmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Evet bir diğer Allah Azze ve Celle'nin el-esma-ül-husna isimlerinden el-kadir, el-kadir, el-muktedir, el-kadir, el-kadir. El-Muktedir. Bütün bu isimler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ve en çok gelen El-Kadir ismi, sonra El-Kadir ismi, sonra da El-Muktedir ismidir. Allah Subhanahu ve Teala. Fatır Suresi 44. Ee, Bakara Suresi 284'te buyuruyor ki Allah hazze ve Celle Wallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ve yine Fâtır suresi 44. ayet-i kerimesinde innehu kana alimen kadira Allah alimdir kadirdir. Ve yine En'am suresi 65. ayet-i kerimesinde kul huvel kadiru ala an yeb'at aleikum azaban min fowqikum au min tahti arculikum. Allah azze ve celle sizin yukarınızdan veya altınızdan azab indirmeye gücü yetendir. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَ Veya birbirinizi düşürmeye وَيُذ۪يقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ Veya kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Allah subhanahu ve teala. Bütün bunlar kardeşlerim yani El-Kadir, El-Kadir ve El-Muktedir isimleri tamamen kudret sıfatıyla alakalı bir şeydir. Allah Azze ve Celle Allah'ın Tam manasıyla kudret sahibidir. Yani her şeyi yapmaya gücü yetendir. Allah Azze ve Celle bu kudretiyle bütün mahlukatı yaratmıştır. Ve bu kudretiyle yönetmiştir. Ve yine Allah Azze ve Celle bu kudretiyle yaşatan ve öldürendir. Ve Allah Azze ve Celle tekrar kullarını karşılığını yani dünyadayken yaptıkları hayır ve şer karşılığını... Vermek için tekrar diriltendir bu kudreti ile diriltecek olandır. Ve iyilik sahibinin iyiliğini, kötülük sahibinin karşılık olarak kötülüğünü ne yapacaktır? Karşılık olarak verecektir Allah Subhanahu ve Teala. Allah kudreti gereğince bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, o da verir Ve yine Allah Azze ve Celle kudreti ile kalpleri Dilediği gibi evirip çevirendir Subhanahu ve Teala. Allah kudretiyle dilediğine hidayet verir, dilediğini saptırır ve mümini mümin, kafiri kafir, iyiliği sahibini iyi, kötülük sahibini de kötü eder Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretinin kemalinden Allah Subhanahu ve Teala gökleri, Yeri ve bu ikisindeki arasındakileri altı günde yaratmış ve Allah'a da hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Ve hiçbir o yarattıklarından Allah Azze ve Celle'yi hiçbir şey aciz bırakmamıştır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kudretinin kemalindendir ki her şey Allah'a boyun eğmiş, Allah'ın dilediği olmuş, dilemediyse olmamıştır. Kardeşlerim, İmanın usullerinden, yüce usullerinden bir tanesi de El-İmanu Bil-Kadar. İmana, e, kadere iman etmektir ki Allah Azze ve Celle Kamer Suresi 49. ayeti kerimesinde inna kulle şeyin halaknahu bi-kadar. Muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Ahzab suresi 38. ayet-i kerimesinde وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin emri nedir? Takdir edilmiş bir kaderdir buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Furkan suresi 2. ayet-i kerimesinde وَخَلَقَ كُلَّ şeyin فَقَدَّرَهُ takdira <تَقْدِيرًا> Allah her şeyi yaratmış ve her şeyinde ne yapmıştır? Takdir etmiştir Allah'a subhanahu aleyhi Bunlar hepsi nedir? Kaderle alakalıdır. Kardeşlerim, e, Sahih-i Müslim'de, Ebu Hureyra radıyallahu anhudan gelen bir rivayette, diyor ki, e, Kureyşli müşrikler Allah Resulü aleyhisselatü vesselama gelmişler, yanına gelmiş ve, kader konusunda onunla münakaşa etmişlerdir. Bunun üzerine Allah azze ve celle Kamer Suresi 47 ile 49. ayet-i kerimelerini indiriyor. Dır ki innem fi Muhakkak ki muzrimler nedir? Ateşte ve sapıklık içindedirler. Yawma yeshabuna fi'n-nari ala wujuhihim. Onlar kıyamet günü ateşe yüzleri üstüne sürüklenirler ve Zukum messe sakar. ve onlara ne denir cehennemin dokunuşunu tadın denir. İnna kulle şeyin halaknahu kadar. <gülüyor> Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Allah azze ve celle Kamer suresi 47 ile 49. ayeti kelimelerini kerimelerini indiriyor müşrik Kureyşli müşrikler Allah Resulü sallallahu e, kader konusunda tartıştıkları zaman. Demek ki kardeşlerim bir kimse eğer kadere iman etmez ise Allah Azze ve Celle'ye iman etmemiş olur. İmam Ahmet Rahimahullah diyor ki, El-kaderu kudretullah. Kader Allah'ın kudretidir. Ve il kaderin inkar etmek ise Allah Azze ve Celle'nin kudretini inkar etmektir demiştir Ahmet bin Hanbel Rahimahullah. i̇bn Abbas Radiyallahu Anhuma diyor ki, El kader, nizam-ı tevhid. Kader, tevhidin nizamıdır, düzenidir. Her kim Allah Azze ve Celle'yi e, birler, kadere iman ederse, muhakkak ki o, sapmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır. Her kim Allah'ı birler ama kaderi inkar eder ise, muhakkak o tevhidi bozmuştur. Avf diyor ki, Semih'tül Hasene, Hasanül Basri işittim rahimuhullah şöyle diyordu diyor. Her kim kaderi inkar ed, her kim kaderi yalanlarsa muhakkak ki İslam'ı yalanlamıştır. Allah tebareke ve teala qaddara akdaran, Kaderi takdir etmiştir. Ve halakal halqa bi kader, ve bütün mahlukatı bir kaderle yaratmıştır. Ecelleri, kimin ne zaman öleceğini kaderle taksim etmiş, rızıkları kaderle taksim etmiş, Belayı kaderle takdir etmiş, afiyeti de kaderle taksim etmiştir. Kadere iman, ilim ehlinin en yüce vasıflarından bir tanesidir kardeşler. Ebn-i Cerir Rahimullah, tefsirinde i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah azze ve celle'nin fatır suresi, 28. ayet-i kerimesinde İnna, innamanma yahşallaha min ibadihi ulemao Allah'tan en çok korkan alimlerdir ayet-i kerimesinde diyor ki inna'llaha ala kulli şeyin kadir. O alimler ne derler? Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir derler. İşte ulama da bu şekilde söyler diyor Ebne Abbas radiyallahu anhuma. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kudretine, kaderine, kudretine iman etmek nedir? Hep Kadir, Kadir ve Muktedir ismiyle alakalıdır ki bunun da çok büyük etkileri vardır insanın hayatında. Bu etkilerden bir tanesi de kardeşlerim yani kadere iman, Allah Azze ve Celle'nin her şeye gücü yettiğine iman özellikle kaderle alakalı. Ee, ...bunun tesirlerine insanın hayatındaki meyvelerine baktığımız zaman ne getirir ee, şeklinde bakıldığı zaman... ...muhakkak ki bu bir mümini ne yapar? Kuvvetlendirir. Sadece Allah'tan yardım diler, Allah'a tevekkül eder, Allah'a yönelir... ...ve Tirmidin'in e, i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetinde diyor ki... ...bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim diyor... Dedi ki, ya gulam, ey çocuk, inni u'allimuka kelimeat. Ben sana bazı kelimeler öğreteceğim, bazı şeyler öğreteceğim. Diyor ki, ihfazillâhe yahfazak. Sen Allah Azze ve Celle'nin kurallarını, hak ve hukukunu, haram ve helallerini koru ki, Allah da senin hak ve hukukunu korusun. ihfazillâhe tecethu tücahek. Eğer sen Allah'ın hak ve hukukunu korursan, haram ve helallerini Allah'ın karşında önünde bulursun. Sana yardım ne eder bulursun? İzâ se'el tefes elillâh. İstediğin zaman sadece Allah'tan iste. Ve izâste'an tefeste'in billah. Yardım dilediğin zaman yalnızca Allah'tan yardım dile. Ve şunu çok iyi bil ki, bütün ümmet sana bir fayda vermek için bir araya gelseler, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin senin için yazdığı kadarıyla fayda verebilirler. Ve yine bütün ümmet bir araya gelse ve sana zarar vermeye çalışsalar, ancak ve ancak Allah'ın sana yazdığı, takdir ettiği kadarıyla zarar verebilirler. Rufiatil aklam ve ceffetil suhuf. Kalemler kaldırılmış, sayfalar dürülmüş, kurumuştur, artış bitmiştir. Evet bu da nedir? İnsanın bir kulun kuvvetlenmesine, sadece ve sadece Allah'tan yardım dilemesine ve sadece ona tevekkül edip sadece Allah'a yönelmesini sağlar kardeşlerim. Bunu bilen bir insan ne yapar? Sadece ve sadece Allah'tan korkar. Sadece ve sadece Allah'a tevekkül eder. Sadece ve sadece Allah'tan ister. Ve yine kardeşlerim Allah'ın kaderine İmanla alakalı tesirlerden bir tanesi de insan tam bir sabra sahip olur. Ve Allah'tan razı olmaya getirir. i̇bnül i Kayyum rahimahullah diyor ki, her kimin diyor kaderi, gönlü, kalbi, kadere imandan rıza ile yani kadere rıza ile dolmuş ise Allah azze ve celle onun kalbini zenginlik, güven ve kanaat etmeyle doldurmuştur. Zenginlik, güven ve kanaatle doldurmuştur. Kadere rızanın getirdiği şey bunlar. Ve Allah azze ve celle onun kalbini kendisinin muhabbeti, kendisine yönelme ve kendine tevekkül için boşaltır. Yani o kulun kalbinde Allah'ın muhabbeti, ona yönelme ve ona tevekkül etme kalır. Eğer diyor, her kim bu hazzı kaybederse yani imana kadere rızayı kaybeder ise tam bunun zıttı olur. Ve o insan her türlü saadeti ve kurtuluşu e, ne yapar? Onunla uğraşmaya başlar. Halbuki kadere razı olan insan bunların hepsini ne yapar? Elde eder. Ve yine kadere rızayla alakalı, göstermeyle alakalı insan kalbi hastalıklardan selamette kalır. Kalbi hastalıklardan kurtulur. Ne gibi? Kin gibi, nefret, haset gibi nedir? Bu tür hastalıklarda kadere iman eden bir kimse bunlar olamaz. Çünkü bütün olan her şey Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle gerçekleşir. Allah Azze ve Celle kuluna veren ve rızıkları dağıtandır. Dilediğine verir, dilediğinden de Vermez, yasaklar. Allah'ın nütfu nedir? Onun elindedir. Allah vermesi veren odur, alan odur. O yüzden haset eden bir kimseye denir ki, o kulların Allah'ın kullarına verdiği nimetin düşmanıdır denir. Haset eden bir insana böylesin. Allah kullarına nimet veriyor, o da Allah'ın kullarına verdiği nimetin düşmanıdır. Haset eden kimse. Ve yine Bununla alakalı yani kadere rızayla alakalı kardeşlerim insanın hayrı talep etmedeki isteğini ve hırsını artırır. Ve her türlü şehirden uzaklaşıp ondan firar etmeyi gerektirir. Sahih Müslim'de bu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki İhris halâna yenfâk. Sana faydalı olan şeylerde hırs göster çabala. وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Allah'tan yardım iste. la تَعْجَز Sakın acziyete düşme. in اَصَابَكَ شَيْءٌ Başına bir şey geldiği zaman فَلَا تَقُلْ لَوْ kana keda كَانَ keda. Başına bir şey geldiği zaman da şayet şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. İşte arabaya binmeseydim kaza yapmazdım. Veya o yoldan geçmeseydim kaza olmazdı. Veya şöyle olsaydı böyle olmazdı. Sıkın deme. وَلَاكِنْ قُلْ فَكَتْ تَكِي قَدَرُ Allah'ın kaderi Allah da dilediğini yaptı. فَاِنَّ Çünkü lev yani keşke demek bu tür meselelerde nedir? Şeytanın Ameli ne açar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı özellikle secdesinde yaptığı dualardan bir tanesi Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik Allah'ım ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi dininde sabit kal. Allahümme ya mukallibel kulub. Tebbit kalbi ala dinik. Tirmid ve İbn-i Mace'de Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya mukallibel kulub Tebbit kalbi ala dinik Ey kalpleri çevirip evirip çeviren Rabbim beni dininde sabit kıl sabit kıl duasını çokça söylerdi diyor. Dedi ki ey Allah'ın Resulü biz sana iman ettik. Senin getirdiğine iman ettik. Peki Bundan daha yani bununla beraber bir şeyden korkulur mu? İman etmişiz. Getirdiğine iman etmişiz. Bundan başka bir korku var mı? Yani korkulacak bir şey var mı? İman tamam. Getirdiğine iman tamam. Diyor ki Allah Resulü evet diyor. Muhakkak ki kalpler Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yükallibuha keyfe eşe. Dilediği gibi emri çevirdir. Allah hepimize hayır versin. Kalplerimizi dininde sabit kılsın. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Bize hem dünyada iyilik versin hem ahirette iyilik versin ve bizi cehennem azabından korusun. <gülüyor> Merhametiyle rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Bizi ve neslimizi <gülüyor> canam namazı kılan zekatı veren kullarından eylesin. Borçlularımızın borcunu ödetmeyi nasip eylesin. Hastalarımıza ve Müslümanların hastalarına şifa nasip eylesin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.